Alaikum selam ve rahmetüllahu ve barakatuh. Ses var mı? Assalamu ve arahmatu ve barakatuhu. Kardeşlerim şimdi Bukhari ve Müslim'in ittifak ettikleri hadislerden olan El Ulul ve Mercan kitabından Hayz babından ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ey azabillahi min ash Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Hayız babı Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlattı <gülüyor> İçimizden müminlerin annelerinden birisi hayızlı olduğu zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrederdi O da bir izar yani futah bağlardı. Sonra kendisi kadınla mübaşeret ederdi. Hanımıyla. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 440. Meymuna radıyallahu anhâ validemiz şöyle anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlar hayızlı bulundukları zaman onlarla izar üzerinden mübaşeret ederdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 442 Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemiz şöyle anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir abaya bürünmüş yatıyorduk. Derken adetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp hayızlı iken giy giydiğim elbisemi giydim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana adetin mi geldi dedi, sordu. Evet dedim, bunun üzerine beni çağırdı. Saçaklık kadifenin altında kendileriyle beraber yattım. Ümmü Seleme radıyallahu anha kendisi dedi ki, Ümmü Seleme ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten çıkmak için bir kap içinde yıkanırlardı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 444. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anh'e validemiz şöyle anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İhtikafa girdiği zaman başını bana yaklaştırırdı da ben de onu tarardım. İnsan için zaruri olan ihtiyaçları dışında kendisi eve girmezdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 445. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlattı. <gülüyor> ben hayızlı iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını kucağıma yaslar sonra Kur'an okurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 454. Ali radıyallahu anhu şöyle anlattı. Ben mezisi çok olan bir erkek idim. Kızının benimle olan evlilik durumundan dolayı ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sormaktan Peygamber aleyhissalatu vesselama bunu sormaktan haya ediyordum. Miktat bin Esved'e emrettim de o kendisine bunu soru verdi. Bunun üzerine zekerini yıkar ve abdest alır buyurdu. <gülüyor> Sahih Müslim'de hadis numarası 456. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı. Hacetini giderdi. Sonra yüzünü ve ellerini yıkadı. Sonra da tekrar uyudu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 459. Ayşe radıyallahu anhâ validemizin anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüp iken uyumak istediği vakit yatmadan önce Namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 460. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre, Ömer radıyallahu anhu, Ey Allah'ın Resulü, bizden birimiz cünüp olduğu halde uyuyabilir mi? diye sordu. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, abdest aldığı zaman uyur buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası, 462 Ümmü Süleym radıyallahu anha Nakledildiğine göre Ümmü Süleym radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Erkeğin gördüğü şeyi Uykusundayken gören kadının Durumunu sordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadın bunu gördüğü zaman Yıkansın buyurdu Ümmü Süleym Kadının görmesi olur mu Demekten utandığım halde bunu sordum. Bunun üzerine <gülüyor> Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Evet yoksa çocuktaki annesine benzerlik nereden olur? Erkeğin suyu galiz yani koyu ve beyazdır. Kadının suyu ise ince ve sarıdır. Bu iki sudan hangisi baskın gelir yahut ileriye geçerse ''İşte benzerlik ondan olur.'' buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 469. Ümmü Selema radıyallahu anha validemiz şöyle anlattı. Ümmü Süleym Resulullah aleyhissalatü yanına geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Allah celle şanuhu, gerçeği söylemekten çekinmez. Bir kadın ihtilam olursa gusletmesi gerekir mi?'' diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suyu yani meniyi görünce evet cevabını verdi. Ümmü Süleyma, <gülüyor> Ümmü Seleme validemiz ey Allah'ın Resulü kadınlar da ihtilam olur mu dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki eli toprakla dolasıca bu olmasa çocuğu kendisine neyle benzeyebilir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 471 Ayşe radıyallahu anha validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten dolayı gusül abdesti alırken evvela abdeste ellerini yıkayarak başlar sonra sağ eliyle sol eline boşalttığı suyla avret mahallini yıkar sonra namaz abdesti gibi abdest alır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 Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten çıkması için suyunu yakınına getirdim. Önce ellerini iki veya üç defa yıkadı. Sonra elini kaba sokarak oradan su aldı. Sonra bunu avret mahalline döküp orasını sol eliyle yıkadı. Sonra sol eliyle yere vurdu ve elini sert bir şekilde sürtüp ovaladı. Sonra namaz için aldığı gibi abdest aldı. Sonra avuçları dolusu suyu üç defa başına boşalttı. Sonra bedeninin kalan yerlerini yıkadı. Sonra bulunduğu yerden ayrıldı ve ayaklarını yıkadı. Sonra kendisine havlu getirdim de o bunu reddetti. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 476. Ebu Selam bin Abdurrahman anlatıyor. Ben ve Ayşe'nin süt kardeşi, Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Kardeşi ona peygamberin cünüplükten nasıl yıkandığını sordu. Ayşe radıyallahu anha validemiz bir sağ miktarı su alan bir kap su istedi. Onunla yıkandı. Bizimle onun arasında bir perde vardı. Başının üzerine üç defa su boşalttı. Ebu Seleme radıyallahu anhu dedi ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri Başlarından saç alırlardı Hatta saçları Kulak yumuşağını aşardı Sahih Müslim'deki hadis numarası 481 i̇bn Abbas Radıyallahu anhum'a Meymune radıyallahu Anha validemiz Bana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Aynı su kabından Yıkandıklarını haber verdi Demektedir Sahih Müslim'deki hadis numarası 486 İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Meymunen'in guslettiği kaptan artak alan su ile yıkandığını haber verdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 487. Ümmü Seleme kızı Zeyneb'in radıyallahu anha anlattığına göre Ümmü Seleme ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ikisi de cünüplükten çıkmak için bir kaptan yıkanırlardı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 488. Enes radıyallahu anhu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 tas miktarı su ile yıkanır, 1 tas miktarı ile de abdest alırdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 489. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'unun anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben başımın üzerinden üç avuç su dökerim buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 493. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun naklettiğine göre sakif heyeti Peygamber aleyhissalatü vesselama bizim arazimiz soğuk bir yerdir binaen yıkanma nasıl yapılacak diye sordular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü vesselam, ben başımın üzerine 3 tere su dökerim buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 495. Ubeyd bin Amr'in Ubeyd bin Umeyr'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Ayşe radıyallahu anha Abdullah bin Amr'ın kadınlara yıkandıkları zaman başlarının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 ben başımın üzerine üç defa su boşaltmaktan fazla bir şey yapmazdım. Demiştir. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 498. Ayşe radıyallahu anhânin validemizin anlattığına göre bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayızdan sonra nasıl yıkanacağını sordu. Ravi der ki yine Ayşe peygamberin o Kadına nasıl yıkanacağını öğrettiğini zikretti. Sonra peygamber misklendirilmiş bir parça bez alırsın ve onunla temizlenirsin buyurdu. Ben onunla nasıl temizleneyim dedi. Peygamber de subhanallah onunla temizlen işte buyurdu ve yüzünü örttü. Burada Süfyan İbni Uyeyne eliyle yüzüne işaret ederek bizlere o örtüşü gösterdi. Ayşe radıyallahu şöyle dedi. Peygamberin ne kastettiğini anladım ve kadını kendime doğru çektim. Ona kanın izince onu gezdir dedim. Sahih-i kadis hadis numarası 499. Ayşe radıyallahu anh validemiz şöyle anlattı. Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben özür kanı gören bir kadınım, temizlenemiyorum, namazı bırakayım mı diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır bu bir damar kanından ibarettir, hayız değildir. Hayızın geldiği zaman terk et, hayız müddeti bittiği zaman ise namazını kıl buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 501. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz şöyle anlattı. Cahş kızı Ümmü Habibe Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ben özür kanı görüyorum dedi ve ondan fetva istedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bir damar kanından ibarettir. Binaen aleyh yıkan sonra namaz kıl buyurdu. Bu sebeple Ümmü Habibe radıyallahu anha her namaz esnasında yıkanırdı. Sahih-i hadis numarası 502. Hazreti Aişe'ye radıyallahu anha bir kadın bizlerden birimiz hayızlı günlerindeki namazı kaza etmeli mi diye sordu. Bunun üzerine Aişe radıyallahu anha validemiz sen haruralı mısın bizden birimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayız olurdu da sonra namazı kaza etmekle emrolunmazdı dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 506. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanî radıyallahu anhâ şöyle anlatır. "Mekke'nin Mekke fethi senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Onu yıkanıyor buldum. Kızı Fatıma da radıyallahu anhâ onu biz bir bez parçasıyla perdeliyordu." Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 509. Meymune radıyallahu anha validemiz şöyle anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam için su koydum ve onu perdeledim. O da yıkandı. Sahih-i Müslim'deki numarası 511. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları çıplak olarak ve birbirlerine, birbirlerine, birbirlerinin birbirlerinin Auvet avret yerine baka baka yıkanırlardı. Musa Aleyhisselam ise yalnız yıkanırdı. İsrail oğulları, Vallahi Musayı bizimle beraber yıkanmaktan ne neden şey? Mutlaka kası çıkık olmasıdır. Fıtığındandır derlerdi. Musa Aleyhisselam bir defa yıkanmaya gitti. Elbisesini de bir taşın üzerine koydu. Taş elbisesini alıp kaçtı. Musa aman taş elbise mi, aman taş elbise mi diyerek taşın arkasından alabildiğine koştu. O kadar ki İsrail oğulları Musa'nın avret mahallini gördüler. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anhü, vallahi Musa'da aleyhisselam bir kusur yokmuş dediler. Nihayet taş durdu. Kendisi de bu surette tamamen görünmüş oldu. Elbisesini aldı ve taşı dövmeye başladı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 513. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle anlatır. Kabe bina edildiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abbas ile birlikte taş taşıyordu. Abbas radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izarını yani futanı belden aşağıya tutulan e, peştemalını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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir kimsenin yanına uğradı ve onu çağırttı. O zat da başı damlaya damlaya çıka geldi. Başından su damlıyormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem galiba seni aceleye getirdik buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam şayet işin aceleye gelir yahut meni gelmez tutulursa ''Sana gusül değil, yalnız namaz abdesti alman gerekir.'' buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 521. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'u şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ''Kadından nasibini almakta iken sonra meni getiremeyen erkeğin hükmünü sordum. Kadından kendisine isabet eden şeyi yıkar.'' Sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 522. Osman bin Afvan'ın şöyle dediğini Halid bin Zeyd el-Cühen'i anlatmaktadır. Osman bin Afvan'a eşiyle cinsi münasebet yaptığı zaman meni getirememiş olan kimse hakkında ne dersin diye sormuştum. Osman namaz abdesti gibi abdest alır, zekerini de yıkar dedi. Osman ilave edip bunu ben Allah'ın Resulü'nden işittim dedi. Sahih-i Müslümdeki hadis numarası 524. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Erkek kadının dört ucu arasına oturup da gayret sarf edince ona yıkanmak vacip olmuştur. Sahih-i Müslümdeki hadis numarası 525 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyun küreği eti yedikten sonra abdest tazelemeden namaz kıldı. sahih Müslim'deki hadis numarası 531. Amr bin Umeyye radıyallahu anhu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pişmiş koyun küreğinden et kesip yerken gördüğünü Sonra abdest tazelemeden namaz kıldığını haber vermiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 533. Peygamberin zevcesi Meymune'den radıyallahu anhe nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Meymune'nin yanında bir kürek kemiğinin etinden yemiş sonra abdest tazelemeden namaza durmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 535 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah aleyhissalatü vesselam süt içti. Sonra su isteyip ağzını çalkaladı ve bunun yağı vardır buyurdu. sahih Müslim'deki hadis numarası 537. Abdullah bin Zeyd bin Asım el-Ensari radıyallahu anhu şöyle anlatır. Namazdayken kendisine bir şey, hades olduğunu hayal eden kimsenin hali, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a soruldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ses veya bir koku duymadıkça namazdan çıkmasın buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 540. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlattı. Meymunenin bir azatlısına sadaka malımdan malından bir koyun verilmişti. Bu koyun öldü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ölü koyunun yanından geçti de bunun derisini alsanız da onu tabaklayıp faydalansaydınız ya buyurdu. O ölü bir hayvandır dediler. Bunun üzerine ölü hayvanın ancak etini yemek haram olmuştur buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 542. Aişe radıyallahu teala anha validemiz şöyle anlatır. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı seferlerin birinde birlikte yola çıkmıştık. Beyda yahut Vatul Ceyş'e vardığımızda yanımda ödünç olan gerdanlığım koptu. Aransın diye Allah'ın Resulü o yerde bekledi. Herkes de beraber bekledi. Sonra halbuki bir su başında değildiler. Yanlarında da su yoktu. Halk Ebu Bekir'e gelip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 Ayşe dedi ki, Ebu Bekir beni azarladı ve bir hayli söylendi. Eliyle de böğrüme vurmaya başladı. Beni kıpırdamaktan Allah'ın Resulü'nün dizinin üstünde bulunmasından başka bir şey alıkoymuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Nihayet sabah oldu. Hiç su yoktu. Yüce Allah Celle Şanuhu, Teyemmüm ayetini indirdi. Bunun üzerine herkes teyemmüm etti. Hüseyin bin Hudayr, Ey Ebubekir Bekir ailesi, bu sizin ilk bereketiniz değildir dedi. Ayşe dedi ki, sonra gideceğimiz sırada, üzerine bindiğim deveyi kaldırdık ve gerdanlığı altında bulduk. Sahih Müslümek hadis numarası 550. Ammar radiyallahu anhu Şakik'tan rivayetle şöyle anlattı. Ben Abdullah bin Mesud ve Ebu Musa ile oturuyordum. Ebu Musa Ya Aba Abdurrahman bir kimse cünüp olsa da bir ay su bulamasa ne dersin? Bu insan nasıl namaz kılacaktır diye sordu. Abdullah bir ay su bulamazsa da teyemmüm etmez dedi. Ebu Musa eğer su bulamamışsa temiz toprakla teyemmüm ayetini ne yapacaksın dedi Abdullah da. Bu adamlara böyle bir ruhsat verilirse neredeyse suyu soğuk bulunca da onu bırakıp toprak ile teyemmüme kalkışacaklardır dedi. Bu sefer Ebu Musa Abdullah'a sen Ammar'ın şu sözünü işitmedin mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti. Ben de cünüp olmuştum. Ve su bulamadım. Bunun üzerine ben toprakta hayvanın yuvarlandığı gibi yuvarlandım. Sonra peygambere geldim ve bunu kendisine zikrettim. Sadece iki elinle şöyle yapman sana yeterli olurdu buyurdu. Sonra iki eliyle Yere bir defa vurdu. Sonra sağ el ile solunu, iki avucunun dış tarafını ve yüzünü mesetti dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 552. Ebu Cem bin Haris bin Sımne, el-Ensari radıyallahu anhu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cemel Kuyusu tarafından geliyordu. Kendisi kendisini bir kimse karşılayıp selam verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini mesettikten sonra o kimsenin selamını aldı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 554. Ebu Rafi radıyallahu anh'unun anlattığına göre Ebu Hureyre radıyallahu anhu cünüp iken Medine sokaklarının birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rastlamış ve onun yanından hemen uzaklaşarak gusül abdesti almıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu sırada onu aradı ve geri döndüğünde ''Nerede idin ey Ebu Hureyre?'' diye sordu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ''Ey Allah'ın Resulü bana rastladığınızda cünüp idim. Bu sebeple yıkanmadan sizinle oturmak istemedim.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Subhanallah, mümin hiçbir zaman pis olmaz buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 556. <gülüyor> Enes radıyallahu Anhudan rivayet edildiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete, Huşeym'in hadisinde ise kenefe gireceği zaman, Ey Allah'ım her türlü pislik ve kötülükten sana sığınırım buyururdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 563. Enes bin Malik radıyallahu anh'u şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisine yavaş sesle konuşurken kâmet getirildi. Fakat o cemaat oturdukları yerde uyuklayıncaya kadar namaza durmadı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 564 Evet Şimdi namaz bölümü Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma şöyle anlatır Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman Toplanırlar ve namazların vakitlerini gözetlerlerdi Namaz vakitlerini hiçbir kimse ilan etmezdi bir gün bu hususta konuştular Bazıları Hristiyanların çanı gibi Bir çan edinin Bazıları da Yahudilerin boyusu, Borusu gibi bir boru olsun Dediler Ömer radıyallahu anh Halkı namaza çağırmak için Niye bir adam göndermiyorsunuz Dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem De ey Bilal Kalk namaz için Çağrıda bulun buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 568. Enes radıyallahu anhu şöyle anlattı. Bilale ezan lafızlarını ikişer ikişer, kamet lafızlarını da birer birer söylemesi emredildi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 569. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlattı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Birisi Bilal, diğeri de ama olan Amr ibni Ümmü Mektum idi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 573. Ebu Sa'da'l-Hudri'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müezzinin çağrısını işittiğiniz zaman siz de onun dediği gibi değiniz. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 576. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaza çağrıldığını işittiği vakit şeytan...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 Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılışını gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman rükûya gitmeden evvel ve bir de rükûdan doğrulduğu zaman ellerini omuzları hizasına getirinceye kadar kaldırırdı. Secdelerde ise ellerini kaldırmazdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 586. Ebu Kılabe radıyallahu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 Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 588. Ebu Selema bin Abdurrahman radıyallahu anhunun anlattığına göre Ebu Hureyre insanlara namaz kıldırırdı da her eğilip kalktıkça Allahu Ekber derdi. Namazdan çıktığı zaman Ebu Hureyre Allah'a yemin ederim ki şüphesiz içinizde namazı Allah Resulü'nün namazına en çok benzeyeniniz benim derdi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 590. İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anhu, Mutarrüf bin Abdül Abdülleh'den rivayetinde Mutarrüf şöyle anlattı. Ben İmran bin Hüseyin'le beraber Ali bin Ebi Talib'in ardında namaz kıldım. Ali radıyallahu anhu, secde ettiği zaman, başını kaldırdığı zaman, iki rekatın sonunda kalktığı zaman her defasında Allahu Ekber demişti. Namazdan çıktığımız vakit İmran elimi tuttu. Sonra, vallahi bu zat bize Muhammed'in aleyhisselamın kıldırdığı namazı kıldırdı dedi. Yahut da bu zat bana Muhammed'in aleyhisselatü vesselamın namaz kıldırışını hatırlattı dedi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 594. Ubada bin Samit'in radıyallahu anhunun naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda fatiha Kitab'u Kitabı okumayanın namazı olmaz. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 595. Ebu <gülüyor> Hureyre'den radıyallahu anhu nakledildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıraatsiz hiçbir namaz yoktur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 599. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Derken biri de girip namaz kıldı. Sonra Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme gelip selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön de yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. O kimse dönüp evvelce kıldığı gibi namazı tekrar kıldı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip selam verdi. Sana da selam olsun dedikten sonra dön de yeni baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Ta ki Allah azze ve celle'nin rasulü bunu üç kere yaptı. Nihayet o kimse... Seni hak ile gönderen Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki bundan daha iyisini bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaza durduğun vakit başla, başlangıçta tekbirini al. Sonra da Kur'an'dan kolayına geleni oku. Sonra rükuya varıp da beden azaların yerleşmiş oluncaya kadar dur. Sonra başını kaldırıp ayakta büsbütün doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var ve azaların yerleşinceye kadar kal. Sonra başını kaldırıp da azaların yerleşinceye kadar otur. Sonra namazının bütününde de aynen böyle yap. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 602. Enes radıyallahu anh şöyle anlattı. Ben, Allah'ın Resulü, Ebu Bekir, Umar ve Osman ile beraber namaz kıldım. Fakat onların hiçbirisinden besmeleyi açıktan okuduğunu işitmedim. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 605. Enes bin Malik radıyallahu Anhu şöyle anlattı. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bulunduğu sırada birden hafifçe uykuya dalmıştı. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz, seni güldüren nedir ya Resulallah dedik? Hemen az önce bana bir sure indirildi buyurdu. Biz sana gerçekten kevseri verdik. Bunun için Rabbuna ibadet et ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan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 onun kabları yıldızlar sayısıncadır. Derken içlerinden bir kul hızla çekilir, atılır. Ey Rabbim, o benim ümmetimdendir derim. Allah Azze ve Celle de bilmezsin o ümmet veya nefis senden sonra neler neler uydurdu. İnneke, ya, inneke la tedri ya Muhammed aleyhissalatu selam ma ahdefu ba'dek. Hadisi Sahih Müslim'deki hadis numarası 607. Abdullah bin i Mesud radıyallahu anhu şöyle anlattı. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ardında namaz oturuşunda Allah'a selam olsun, falana selam olsun derdik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize şöyle buyurdu. Selam Allah'ın kendisidir. Herhangi biriniz namazda oturduğunda...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 Bundan sonra da şahadet ederim ki Allah'tan başka mabut yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. Bundan sonra istemekten yani duadan dilediğini seçer yapar." demiştir. sahih Müslim'deki hadis numarası 609. Ka'b bin Ucren radıyallahu anhu Abdullah bin Ebu Leyla'dan rivayetinde Abdullah bin Ebu Leyla radıyallahu anhum ecmain bir kere Kab bin Ujra benimle karşılaşınca şöyle dedi Ey İbnu Ebu Leyla Peygamber'den işittiğim bir salatü selamı sana hediye edeyim mi Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi Bunun üzerine Peygamber aleyhisselat bunun üzerine ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik fakat sana nasıl salat ve dua edeceğiz diye sorduk. O bize şöyle deyiniz buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اَلِ اِبْرَاه۪يمِ اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Sahih-i numarası 614. Ebu Hümet Sa'idi radıyallahu anh'u şöyle haber verdi. Kendileri Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana nasıl salat getirip dua edelim diye sormuşlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu duayı okuyunuz buyurdu. Ey Rabbim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 Ey Rabbim sen Hamid'sin, Mecid'sin. Sahih-i hadis numarası 615. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam, Semiallahu limen Hamide dediği zaman sizler Allahümme Rabbana, ve lekel ham deyiniz. Çünkü her kimin böyle demesi meleklerin böyle demesiyle aynı anda olursa geçmiş günahları bağışlanır. Sahih-i hadis numarası 617. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam, amin dediği zaman arkasından siz de amin değiniz. Çünkü her kimin amin demesi Meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 618. <gülüyor> Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir attan düştü de sağ yanı sıyrıldı. Biz hasta ziyareti yapmak için huzuruna girdik. Derken namaz vakti geldi.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 Allahu limen hamide dediğinde sizler Rabbena ve lekel hamd deyiniz. O oturduğu zaman, o oturduğu halde namaz kıldığı vakit hepiniz oturarak kılınız. Sahih Müslim'deki hadis numarası 622. Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Sahabelerinden bir kısmı halk ziyaret için yanına girdi. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu halde namaz kıldı. Hasta ziyaretine gelenler de ayakta dikilerek onun namazına uyup namaz kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara oturunuz diye işaret etti. Onlar da oturdular namazı bitirdiğinde. İmam ancak kendisine uyulsun diye imam yapılmıştır. Öyle olunca o rükûya gittiği zaman siz de rükûya varınız. Başını kaldırdığında siz de başınızı kaldırınız. Oturduğu vakit kıldığı vakit, oturduğu halde kıldığı vakitte siz de oturarak kılınız buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 623. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmam ancak kendisine uyulmak içindir. Öyleyse imama muhalif hareket etmeyiniz. O tekbir aldığı zaman siz de tekbir alınız. O rukuya vardığı zaman siz de rukuya varınız. Semi Allahu limen hamide dediği zaman siz Allahümme Rabbana lekel hamd deyiniz secde ettiği zaman secde ediniz oturduğu halde kıldığı zaman hepiniz oturarak kılınız. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 625. Ayşe'nin radıyallahu anha Ubeydullah bin Utbe'den radiyallahu anhu rivayet ettiğine göre Ubeydullah bin Utbe şöyle anlattı. Ayşe'nin huzuruna gittim ve ona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 Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ya Resulallah dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Biz suyu koyduk oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Yine benim için leğene su koyunuz buyurdu.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 Allah'ın Resulünün hasta olduğu o günlerde halka namazı Ebu Bekir radıyallahu anhu kıldırdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücudunda hafiflik hissedip birisi Abbas olan iki kişi arasında öğle namazını kılmak için çıktı. Ebu Bekir halka namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu peygamberi görünce geriye çekilmek için davrandı. Peygamber ona geriye çekilme diye işaret etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini götüren iki kişiye beni onun yanına oturtunuz dedi. Onlar peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir'in yanına oturttular. Ebu Bekir radıyallahu anhu ayakta olduğu halde peygamberin namazına uyarak namaz kıldırıyordu. Cemaat de Ebu Bekir'in namazına uyarak namaz kılıyorlardı. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerde namaz kılıyordu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 629. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile neticelenen hastalığı günlerinde Ebu Bekir radıyallahu anhu kendilerine namazı kıldırıyordu. Nihayet vefatının tesadüf ettiği pazartesi günü oldu. Ashab Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain sabah namazı içinde saf saf durmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin radıyallahu teala Anha'nın odasının kapı perdesini açtı. Ve ayakta durarak bizlere baktı. Yüzü musaf yaprağı gibi bembeyazdı. Sonra onların namazda saf bağlayarak durduklarını görüp çok sevindi ve tebessüm ederek güldü. Enes der ki biz namazda olduğumuz halde Allah'ın Resulü'nün çıkışı ile sevincimizden şaşırdık. Ebu Bekir Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak arzusu ile çıktığını sanarak topukları üzerinde geri olarak safa ulaşmak için çekildi.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 Yusuf Aleyhisselam'ın sahibelerisiniz yani onun günündeki kadınlar gibisiniz buyurdu. Böylece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken Ebubekir radıyallahu anhu halka namaz kıldırdı. sahih Müslim'deki hadis numarası 638. Sehl bin Saad Es-Sa'idi'nin anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aralarını düzeltmek için bir kere Amr bin Auf oğullarının yurduna gitmişti. Namaz vakti geldi. Müezzin, Bilal, Ebu Bekir'e gelip halka namaz kıldırır mısın, ikamet edeyim mi diye sordu. O da evet dedi. Arkasından Ebu Bekir namaza başladı. Halk namazdayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Safları yara yara birinci safa vardı. Onu gören cemaat el çırptılar. Ebu Betir, radıyallahu anhu namazı kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çırpmağı çoğaltınca başını çevirdi ve Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, yerinde dur diye kendisine işaret etti. Ebu Bekir ellerini kaldırıp Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine olan bu emrinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamd etti. Sonra Ebu Bekir ikinci safa girinceye kadar geri gitti. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ileriye geçip namazı kıldırdı. Sonra namazdan çıktı ve ey Ebu Bekir sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni engelleyen neydi? diye sordu. Ebu Bekir de Ebu Kuhafe'nin oğlu için Allah Resulü'nün önünde durup namaz kılmak layık olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate dönüp size ne oluyordu? El çırpmayı neden bu kadar çoğalttınız? Namazda iken her kim farklı bir şey olduğunu görürse subhanallah desin. Tesbih ettiği vakit elbette kendisine imam tarafından iltifat ve dikkat olunur. El çırpmak kadınlara mahsustur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim'deki hadis numarası 639. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah demek erkeklere El çırpmak kadınlara Mahsustur buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 641 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Şöyle anlattı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bize namaz kıldırdı. Sonra namazdan çıkınca Şunları söyledi. Ey falanca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 Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rükuyu ve sücudu doğru yapınız. Vallahi ben sizi rükû ettiğiniz ve secdeye vardığınız zaman arkamda iken de yahut sırtımın arkasından da muhakkak görüyorum demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i hadis numarası 644. Ebû Hüreyre'nin radıyallahu anhunun naklettiğine göre Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Namazda başını imamdan evvel kaldıran kimse Allah Celleşânühunun onun başını eşek başına döndürmeyeceğinden emin olamaz buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 647. Enes bin Malik radıyallahu anhunun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı doğru tutunuz. Çünkü safların doğru tutulması namazın kemalindendir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 656. Enes bin Malik radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazla saflarınızı tamamlayınız. Çünkü ben sizi arkamda iken de görmekteyim buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 657. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhunun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namazda safları doğrultunuz. Çünkü saf doğrultmak namazın güzelliğindendir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 658. Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğime göre o şöyle buyurdu. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahu Teala'nın azze ve celle yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 659. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre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 Ve yatsı ile sabah cemaatlerinin ilahi lütuflarını bilseler, emekleyerek de olsa onlara giderlerdi, buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 661. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Eğer öndeki safta olan hayrı bir bilseydiniz yahut bilselerdi mutlaka kura atmak gerekirdi buyurmuştur. Sahih-i Müslim'e hadis numarası 663. Sehl bin Sa'd radıyallahu anhu şöyle anlattı. Vallahi ben bazı kimseleri belllerindeki futaları dar oldukları için Çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarlarken gördüm. Bir sözcü kalkarak cemaate gelen kadınlara ey kadınlar topluluğu erkekler doğrulup kalkmadıkça başınızı secdeden kaldırmayınız dedi. Sahih Müslim'deki hadis numarası 665. Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Herhangi birinizden hanımı mescide gitmek için izin isterse sakın onu engellemesin. Herhangi birinizden hanımı mescide gitmek için Sizden izin isterse sakın onu engellemesin. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 666. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın eşi Ayşe Radıyallahu Anha validemiz şöyle anlatır. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şimdiki kadınların yaptıklarını bir görseydi Mutlaka İsrail oğullarının kadınlarının engellendiği gibi onların mescide gitmesini de engellerdi. Ravi der ki, ben Amra'ya İsrail oğulları kadınları mescitlerden men olunmuş mudur diye sordum. Amra da evet dedi. sahih Müslim'deki hadis numarası 676. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma, Namazı kılarken sesini yükseltme O kadar da kısma İkisinin or ortasında bir yol tut Ayeti hakkında şöyle dedi Bu ayet indiği sıralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gizli yaşıyordu Fakat ashabıyla namaz kıldığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltiyordu Müşrikler ise Kur'an'ı duyunca Hem Kur'an'a Hem onu gönderene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 Dua hakkında indirilmiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 678. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma onu tekrarlayıp dilini kımıldatma ayeti hakkında şöyle dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Cibril vahyi getirdiği zaman aleyhisselam Onları ezberleyip zaptetmek kendisine güç gelir ve bundan dolayı çok kereler dilini ve dudaklarını oynatırdı. Vahyin geldiği durumdaki durumundaki değişikliklerden bu anlaşılırdı. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu ona mealen şöyle dedi. Onu acele kavrayıp ezberlemek için dilini onunla kımıldatma.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 Onu senin dilinle beyan etmek de bizim işimizdir. İşte bundan sonra Cibril ona geldiğinde susardı. Cibril gittiği zamanda ise Allah'ın Azze ve Celle ona vaad ettiği gibi gelen vahyi okur idi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 679. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne cinne Kur'an okudu ne de onları gördü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birkaç kişi ile birlikte Ukaz çarşısına doğru yürüyorlardı. O tarihte şeytanlar semadan haber almaları yasaklanmış, haber almaya çıktıkça üzerlerine yıldızlar atılmaya başlanmış bulunuyordu semaya doğru çıkıp da kovulan şeytanlar kavimleri yanına döndüklerinde kendilerine ne oluyorsunuz neden hiçbir haber getirmiyorsunuz dediler onlar da ne yapalım gökten haber almamız yasaklandı üzerimize yıldızlar döktüler dediler bunun üzerine onlar da sizin haber almanıza engel olan herhalde yeni meydana gelmiş bir şeydir yeryüzünün Doğusu ve batısını dolaşın da gökten haber almanıza engel olan bu yeni şey neymiş öğreniniz denildi. Daha sonra bunlar yerin doğu taraflarını ve batı taraflarını dolaşmaya gittiler. İşte bunların içinden tihame yönünü araştırmayı üzerine almış olan takım Ukaz panayırına gitmek üzere nahlede bulunan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yere uğradılar. O sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına sabah namazını kıldırıyordu. Namazda okuduğu Kur'an'ı işitince bunlar kulak verdiler ve birbirlerine gökten haber almaktan sizi alıkoyan vallahi işte budur dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi kavimlerine döndüklerinde ey kavmimiz!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 Şöyle dedikleri vahyolundu şeklinde başlayan cin suresi indirildi. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 681.